Bulut mu olsam, denizin üstünde ala bulut, yüzünde gümüş gemi, içinde sarı balık, dibinde mavi yosun. kıyıda bir çıplak adam durmuş düşünür. Bulut mu olsam, gemi mi yoksa, balık mı olsam, yosun mu yoksa, ne o, ne o, ne o, deniz olunmalı oğlum, bulutuyla, gemisiyle, balığıyla, jag som är det.